Diyor ki Enes İbni Malik Radıyallahu anh Abdurrahman Çarşıyı öğrendi gitti Onu aldı sattı bunu aldı sattı İffetli adam Darul erkan talebesi Allah eline bereket vermiş Bir zaman sonra aleyhisselam efendimiz Abdurrahman'ı bir gün görmüş Yanına yana Abdurrahman ne oluyor ya demiş Ne oluyor aynen böyle ne oluyor ne oluyor demiş Üstün koku kokuyor senin demiş yani çok hoş koku var üstünde Ya Resulallah bir kadınla evlendim demiş Onun için işte ilk gün hani biraz parfüm sürdük Demiş Efendimiz Aleyhisselam Ne oluyor Abdurrahman demiş Böyle hiç düğün yapıyorsun Bir koç olsun kes görelim demiş Bedava düğün yok öyle Bir koç kes görelim buyurmuş En azından bir koç kes Bunun için düğünlerde sarı boya suyu Ve uyduruk otlardan yapılmış pasta değil Koç ziyafeti verilir. Sünnet budur. Doyasıya olmasa bile birer dilim bile olsa, insan kolesterolde şu kadar puanı olsa bile şifadır Rasulullah'ın tavsiye ettiği diye çatalı batırıp bir tane alır. Bu peygamber sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam. Evlim ve lau bishat Abdurrahman. Yok öyle. Yok. Bir koç kes görelim demiş. Koçunu kesmiş, yetirmiş. Ama burada son cümlesi önemli. Diyor ki Abdurrahman İbni Avf. Ticarette ilerledim diyor Sonunda öyle bir noktaya Geldim ki diyor Medine'de bir taşın altını kaldırsam Altın olacak o taş diye korkmaya başladım diyor. Beraketim min Allah Eh Eh işte bu Gelirken Medine'ye Çulsuz geldi Çulsuz Yatacak evi çadırı Bir şey olmadığı için de saat radıyallahu anh gel ''Bu evin yarısı senin, içerideki hanımlardan birisi senin, bu tarlanın yarısı senin.'' dedi. ''Ama o, bana çarşıyı göster.'' dedi. Alnının terini silmek için yer aradı. Böyle görünce de Allah, kaldırdığın taş altın olarak elinde kalır işte. Bunun adına bereket diyebilirsiniz. Muhammed'in talebesi olmanın akıbeti diyebilirsin. Kanaat diyebilirsin. Darul Erkam'ın yetiştirdiği adam bu diyebilirsin. Örnek insan diyebilirsin. Dünyayı fani, ahireti ebedi bilen adamı Allah böyle mükafatlandırıyor diyebilirsin. Dünyadaki nasibini elde etmek için ahiretteki hurilerinden fedakarlık yapmayan adam diyebilirsin. Malında Allah'ın hakkı varken Allah'ın hakkını asla kısmayan bu Rabbimindir diyen adam diyebilirsin kazanırken neyi helal ettiyse Allah sadece onu kazanan diyebilirsin